Hadisler mahfuz olsaydı, korunmuş olsaydı, Peygamber Kur'an'ı koruduğu gibi hadisleri de koruyacaktı. Kur'an'ı yazdırdığı gibi hadisleri de yazdıracaktı. Veya Kur'an'ı ezberlettirdiği, hafızlık yaptığı gibi insanları hadisleri de ezberlettirecekti. Dolayısıyla böyle bir şeyin Peygamber tarafından böyle anlaşılmadığını, hadisleri hatta yazmayı kimi zaman yasakladığını istisnai olarak bazılarına çok az bazı hadis yazarak müsaade ettiğini biliyoruz. Ve o hadisler de yazılı metinler olarak Buhari'nin eline filan geçmiş değil veya çok sayıda değil. Yani peygamber hadislerini muhafaza ettirmemiş ve ashab bunları ezberleyerek muhafaza etme gibi bir gereklilik, bir vecibe görmemişler. Söz gelimi Buhari 600 bin civarında hadisten kitabını derlediği ifade edilir. Genel meşhur bir durumdur. Hatta 1 milyon diyen de vardır hafız vesaire konularından dolayı. Peki bu tekrarları çıkarırsak 6000 bin civarında hadis yüzde bir yapar 600 binin. Yüzde doksan hadisler nerede? buhari korumamış. Diğerleri korumamış. Yani şöyle demek mümkün. Hadis kitaplarındaki rivayetlerin hepsi peygamberin sözü olmadığı gibi peygamberin sözlerinin tümü hadis kitaplarında da geçmemiştir. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu an kaç tane hadis rivayet etti? Ömer kaç hadis rivayet etti? Peygamberin yanında olan insanlar, başka hiç söz duymadılar mı? Hz. Ali, yani yüz tane söz mü duydu peygamberden bunlar? Eğer korusalardı hepsini ezberlemeleri gerekirdi ve binlerce hadis rivayet etmeleri gerekirdi. Yani bunu ifade etmek çok yanlış, çok net söylüyorum. Zikir hiçbir ayette şeriat veya din anlamında, sünnet anlamında kullanılmamıştır. Çok net söylüyorum. Kur'an'da zikir kelimesi yaklaşık 24 ayrı anlamda kullanılır. Besmele zikirdir, Kur'an zikirdir, namaz cuma namazı zikirdir. Allah'ı hatırlamak, anmak zikirdir ve benzeri. Ama hiçbir ayette şeriat veya din, sünnet anlamında kullanılmamıştır. Eğer din anlamında kullanılıyorsa, ehli zikir Hristiyan ve Yahudiler için, onların bilginleri için kullanılmıştır. Nur kelimesine de Sünnet veya hadis anlamı vermek mümkün değildir. Kur'an, bakın, nahnu nezzel ne ve inna lehu diyor, lehu, lehuma demiyor. Yani onu koruyan biziz. Yani tekil var burada, müfret sıvası var. Dolayısıyla Kur'an ve Sünnet korunmuştur ifadesi. Hem tarihi vakalara ters düşer, Peygamberin uygulamasına ters düşer, hiçbir ayette söz konusu değildir. Bu Kur'anla hadisi eşit değerde görmek gibidir. Birisi Allah'ın sözü, birisi Peygamber'in sözü. Tevhidin özü Allah'ı hiçbir şahsa, peygamber de olsa benzetmemek, peygamber de olsa hiçbir şahsı Allah'a benzetmemektir. Hiçbir zaman Kur'an ve sünnet, Kur'an ve hadis özellikle eşit sayılamaz, aynı derecede bulunamaz. Allah kendi kitabını korumayı üzerine almıştır. Korunsa ne, neyi tartışacaksınız? Belli 18.764 tane hadis var, korunmuş. Dolayısıyla 6.236 ayeti nasıl hepimiz iman ediyor, kabul ediyorsak, efendim 17.864 hadisede iman ederiz, korunmuştur. Yok böyle bir şey, bu rakam da yok, böyle bir sayı yok. Ümmetin ittifak ettiği hadis yok, adet yok. Kur'an mahfuzdur ve ayetiyle, sınırıyla belli